Bütün vekaletlere, diyanet dairesine, temyiz riyasetine gönderilen bir istidadır. Haşirdeki mahkeme kübraya bir arzu haldir ve dergah ı ilahiye bir şekvadır. Ve bu zamanda mahkemeyi temyiz ve istikbaldeki nesli i âti ve dâr münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu yirmi üç senede yüzer işkenceli musibetlerden on tanesini Adil Hakim-i Zülcelal'in adaletine, müştekiyane takdim ediyorum. Birincisi, ben kusurlarımla beraber, bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başların feda oldukları bir hakikata, yani Kur'an hakikatına benim başım dahi feda olsun diye, bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çalıştım. Bütün zalimane taziplere karşı tevfik-i ilahiyle dayandım. Geri çekilmedim. Ez cümle. Bu afyon hapsimde ve mahkememde, başıma gelen çok gaddarane muamelelerden birisi, üç defa ve her defasında iki saate yakın aleyhimizde garazkerane ve müfteriyane ittihamnameleri bana ve adaletten teselli bekleyen masum nur talebelerine cebren dinlettirdikleri halde, çok rica ettim. Beş on dakika bana müsaade ediniz ki, hukukumuzu müdafaa edeyim. Bir iki dakikadan fazla izin vermediler. Ben, yirmi ay tecridi mutlakta durdurulduğum halde yalnız üçler saat bir-iki arkadaşıma izin verildi. Müdafatımın yazısında az bir parça yardımları oldu. Sonra onlar da men edildi. Pek gaddarâne muameleler içinde cezalandırdılar. müddeinin bin dereden su toplamak nev'inden yanlış mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlarla garazkârâne ve on beş sayfasında seksen bir hatasını ispat ettiğim, aleyhimizdeki itham namelerini dinlemeye bizi mecbur ettiler, beni konuşturmadılar. Eğer konuştursalardı diyecektim, hem dininizi inkar, hem ecdadınızı dalaletle tahkir eden ve peygamberinizi aleyhissalâtü vesselâm ve Kur'anınızın kanunlarını reddedip kabul etmeyen, Yahudi ve Nasrani ve Mecusilere, hususan, şimdi Bolşevizm perdesi altındaki anarşist ve mürtet ve münafıklara, haşiye, ya Üstad! Değil yirmi milyon, üç yüz milyon insanların maddi ve manevi hukukunu, Kur'an'ın nuriyle lillah için müdafaa etmişsin. Lillah için olduğuna delil, Cenab-ı Hak seni Kur'an'ın hizmetinde muvaffak eyledi. Musa aleyhisselam, Firavun'un zulmünden necat bulduğu gibi, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselam da, münafıkların laşelerini görüp, hususan münafıkların reisini, mübarek kendi eliyle geberterek, cehenneme gönderdiği gibi, Risale-i Nur'da, Eskişehir'de Risale-i Münacat, Denizli'de meyve risalesi ve hücceti, Afyon'da bu arzuhal ile zındıkanın küfür mutlakının ve şakilerin canlarını cehenneme gönderdi. Prensiplerini, rejimlerini yırtarak, dünyanın her köşesinde intişar etti. Elhamdülillah. Küçük Ali hürriyet vicdan, hürriyet fikir bahanesiyle ilişmediğiniz halde ve İngiliz gibi Hristiyanlıkta müteassıb, cebbar bir hükümetin daire-i mülkünde ve hakimiyetinde, milyonlarla Müslümanlar her vakit Kur'an dersiyle, İngiliz'in bütün batıl akidelerini ve küfrî düsturlarını reddettikleri halde, onlara mahkemeleriyle ilişmediği ve her hükümette bulunan muhalifler, alenen fikirlerinin neşrinde, o hükümetlerin mahkemeleri ilişmediği halde, benim kırk senelik hayatımı ve yüz otuz kitabımı, ve en mahrem Risale ve mektuplarımı, hem Isparta hükümeti, hem Denizli mahkemesi, hem Ankara ceza mahkemesi, hem Diyanet riyaseti, hem iki defa belki üç defa mahkemeyi i temyiz, tam tetkik ettikleri ve onların ellerinde iki-üç sene Risale-i Nur'un mahrem ve gayrimahrem bütün nüshaları kaldığı ve bir küçük cezayı icab edecek bir tek maddeyi göstermedikleri, hem bu derece zafiyetim ve mazlumiyetim ve mağlubiyetim ve ağır şeraiit ile beraber 200 bin hakiki fedakar şakirtlere vatan ve millet ve asayiş menfaatinde en kuvvetli ve sağlam ve hakikatli bir rehber olarak kendini gösteren Risale-i Nur'un elinizdeki mecmuaları ve 400 sayfa müdafaatımız masumiyetimizi ispat ettikleri halde hangi kanun ile hangi vicdan ile hangi maslahat ile Hangi suç ile bizi ağır ceza ve pek ağır ihanetler ve tecridlerle mahkum ediyorsunuz? Elbette mahkemeyi Kübra'yı haşirde sizden sorulacak. İkincisi, beni cezalandırmak için gösterdikleri bir sebep, benim tesettür, irsiyet, zikrullah, taatdüd zevcat hakkında Kur'an'ın gayet sarih ayetlerine, medeniyetin itirazlarına karşı onları susturacak tefsirimdir. 15 sene evvel Eskişehir mahkemesine ve Ankara'ya mahkemeyi temyize ve tasih'e yazdığım ve aleyhimdeki kararname'de yazdıkları bu gelen fıkrayı hem haşirde mahkemeyi kübraya bir şekva hem İstikbal'de münevver ehl-i marif eyetine bir ikaz hem iki defa beratımızda insaf ve adaletle feryadımızı dinleyen mahkemeyi temyize el hüce zehra ile beraber bir nevi layihay-i temyiz hem beni konuşturmayan ve 80 hatasını ispat ettiğimiz garazkârâne ithamname ile beni, iki sene ağır ceza ve tecrid-i mutlak ve iki sene başka yere nefi ve göz nezareti hapsiyle mahkum eden heyete aynen o fıkrayı tekrar ediyorum. İşte ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayat-ı içtimaiyesinde kutsi ve hakiki bir düsturu ilahiyi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1300 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruhi zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir diye bağırıyorum bu asrın sağır kulakları dahi işitsin Acaba bu zamanın bazı ilcaatının iktizasıyla muvakkaten kabul edilen bir kısım ecnebi kanunlarını fikren ve ilmen kabul etmeyen ve siyaseti bırakan ve hayatı içtimaiyeden çekilen bir adamı o ayatın tefsirleriyle suçlu yapmakla İslamiyeti inkar ve dindar ve kahraman 1 milyar ecdadımıza ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham çıkmaz mı? Üçüncüsü, mahkumiyetime gösterdikleri bir sebep Emniyeti ihlal ve asayişi bozmaktır. Pek uzak bir ihtimal ve yüzde belki binde bir imkan ile hatta uzak imkanatı vukuat yerinde koyup bazı mahrem risale ve hususi mektuplardan, risale-i nurun yüz bin kelime ve cümlelerinden kırk elli kelimesini yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi itham ve cezalandırdılar. Ben de bu otuz kırk senelik hayatımı bilenleri ve nurun binler has şakirlerini işad ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı, İslam içinde ihtiraf atıp, hatta Şeyhülislam ve bir kısım hocaları kandırıp, birbiri aleyhine sevk ederek, itilafçı-ittihatçı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla, Yunan'ın galebesine ve harekat ı milliyenin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada, İngiliz ve Yunan aleyhinde hutuvat-ı sitte eserimi, Eşref-edib'in gayretiyle tap ve neşretmek ile, o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan ve esarette Rusun başkomutanının idam kararına ehemmiyet vermeyen ve 31 Mart hadisesinde 8 taburu bir nutukla itaate getiren ve Divan-ı Harb-i Örfî'de mahkemedeki paşaların "Sen de mürtecisin, şeriat istemişsin" diye suallerine karşı idama beş para kıymet vermeyip cevaben, eğer meşrutiyet, bir fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim ve şeriatın bir tek meselesine ruhumu feda etmeye hazırım diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip, idamını beklerken beraatına karar verdikleri ve tahliye olup dönerken, onlara teşekkür etmeyerek, Zalimler için yaşasın cehennem diye yolda bağıran ve Ankara'da Divan-ı Riyaset'te Mustafa Kemal hiddetle ona dedi: "Biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin. Ona karşı imandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur." diye 40-50 mebusun huzurunda söyleyen ve o dehşetli kumandan ona bir nevi tarziye verip, hiddetini geri aldıran ve altı vilayet zabıtasınca ve hükümetçe, asayişin ihlaline dair bir tek maddesi kaydedilmeyen ve yüzbinlerle nur şakirtlerinin hiçbir vukuatı görünmeyen, yalnız bir küçük talebenin haklı bir müdafaada, küçük bir vukuatından başka hiçbir şakirdinden bir cinayet işitilmeyen ve hangi hapse girmiş ise o mahpusları ıslah eden, ve yüzbinler binler Risale-i Nur'dan memlekette intişar etmekle beraber menfaattan başka hiçbir zararı olmadıklarını yirmi üç senelik hayatının ve üç hükümet ve mahkemelerin beraatlar vermelerinin ve Nur'un kıymetini bilen yüz bin şakirtlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden ve münzevi mücerret garip ihtiyar fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fani şeyleri bırakıp eski kusuratına bir kefaret ve hayat-ı bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddeti şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine zulüm ve taziib edenlere beddua etmeyen bir adam hakkında bu ihtiyar münzevi asayişi bozar emniyeti ihlal eder ve maksadı dünya entrikalarıdır ve muhabereleri dünya içindir. Öyleyse suçludur diyenler ve onu pek ağır şerait altında mahkum edenler, elbette yerden göğe kadar suçludur, mahkeme-i kübrada hesabını verecekler. Acaba bir nutuk ile isyan eden sekiz taburu itaata getiren ve kırk sene evvel bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan, ve mezkür üç dehşetli kumandanlara karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde, başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslim silah edip, vatan ve millet ve İslamiyete hıyanet etmem, hakikati Kur'an'a feda olan bu başımı zalimlere eğmem, diyen ve Emir Dağı'nda beş ahiret kardeşi, ve üç-dört hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında, ittihamnamede, bu Said, emirdağında gizli çalışmış, asayişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım halkları zehirlemiş, yirmi adam da etrafında onu met edip, hususi mektuplar yazdıkları gösteriyor ki, o adam inkılab ve hükümet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor, diyerek, emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki sene hapse sokmak, ve hapiste tecridi mutlak ile ve mahkemede konuşturmamakla tazib edenler, ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini, vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki, böyle haddinden yüz derece ziyade teveccüh ameye mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaata getiren ve bir makale ile binlerle insanları ittihad-ı Muhammedî cemiyetine iltihak ettiren, ve Ayasofya camiinde elli bin adama takdir ile nutkunu dinlettiren bir adam, üç sene Dağında çalışsın, yalnız beş on adamı kandırsın ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikalarıyla uğraşsın. Yakın olduğu kabrine, nurlar yerine lüzumsuz zülmetler doldursun. Hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. Dördüncüsü, Şapka giymediğimi mahkûmiyetime ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar. Yoksa beni cezalandırmaya çalışanlara diyecektim ki, üç ay Kastamonu'da polisler ve komiser karakolunda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler, şapkayı başına koy. Ve üç mahkemede şapkayı başıma koymadığım ve başımı mahkemede açmadığım halde bana ilişmedikleri ve yirmi üç sene bazı dinsiz zalimlerin o bahaneyle bana gayri resmi, çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza çektirdikleri, ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairede memurlar ve bere giyenler şapka giymeye mecbur olmadıkları ve hiçbir maddi maslahat giymesinde bulunmadığı halde, benim gibi bir münzevi, bütün müçtehitlerin ve umum şeyhülislamların yasak ettikleri bir serpuşu giymediğim bahanesiyle, ve uydurmalar ilavesiyle 20 sene cezasını çektiğim ve libasa ait manasız bir adetle tekrar beni cezalandırmaya çalışan ve çarşıda, Ramazan'da, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları, hürriyet-i şahsiye var diye kendine kıyas edip, ilişmediği halde, bu derece şiddet ve tekrarla ve ısrarla beni kıyafetim için suçlandırmaya çalışan, Elbette ölümün idamı ebedisini ve kabrin daimî hapsi münferidini gördükten sonra mahkemeyi kübra'da ondan bu hatası sorulacak. Beşincisi, 33 ayatı ı Kur'âniyenin tahsin-kerane işaretine mazhariyeti ve İmam Ali kerramallahu veçhe ve Gabs-ı Azam kuddisse sırruhu gibi evliyanın takdirlerini ve yüzbin bin ehli imanın tasdiklerini ve yirmi senede millete vatanar zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nûr'u, sinek kanadı gibi bahanelerle, bazı risalelerinin müsaderesine, hatta dört yüz sayfe ve yüz bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar mucizatı Ahmediye mecmuasını, eskiden yazılmış ve mürür zaman ve af kanunları görmüş, iki ayetin tam haklı tefsirine dair iki sayfeyi bahane ederek, o pek çok menfaatli ve kıymetler mecmuanın müsaderesine sebep oldukları gibi, şimdi de nurun kıymetler risalelerini, her birisinden bin kelime içinde, bir iki kelimeye yanlış mana vermekle, o bin menfaatli risalenin müsaderesine çalışıldığını, bu üçüncü iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi, Lekul musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Altıncısı, Nurun çakirtlerinden bazılarının nurlardan fevkalade iman hüccetlerini ve sarsılmaz aynel yakin ulûmu imaniyeyi görüp istifade ettiklerinden bu bi'içare tercümanına bir nevi teşvik ve tebrik ve takdir ve teşekkür nevinde ziyade hüsnizan ile müfritane met etmeleriyle beni suçlu gösterene derim. Ben aciz, zayıf, gurbette, menfi, yarım ümmi, aleyhimde propaganda ile halkı benden ürkütmek haleti içinde Kur'an'ın ilaçlarından ve imani ve kutsi hakikatlarından dertlerime tam derman olarak kendime bulduğum zaman. Bu millete ve bu vatan evlatlarına dahi tam bir ilaç olacağına kanaat getirdiğim için o kıymetli hakikatları kaleme aldım. Hattım pek noksan olmasından yardımcılara pek çok muhtaç iken inayeti ilahiye bana sadık, has metin yardımcıları verdi. Elbette ben onların hüsnü zanlarını ve samimane medihlerini bütün bütün reddetmek ve hatırlarını tekdir ile kırmak o hazine-i Kur'ani'den alınan nurlara bir ihanet ve adâvet hükmüne geçer. Ve o elmas kalemli ve kahraman kalpli muavinleri kaçıracak diye, onların adi müflis şahsıma karşı met senalarını, asıl mal sahibi ve bir manevi mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Nura ve has şakirtlerinin şahsiyeti maneviyesine çeviriyordum. Benim haddimden yüz derece ziyade hisse veriyorsunuz, diye bir cihette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun, müstenkif ve razı olmayan bir adamı, Başkaların onu etmesiyle suçlu yapar mı ki kanun namına hareket eden resmi memur beni suçlu yapıyor. Hem neşrettiğimiz aleyhimizde yazılan kararnamenin 54. sayfasında ahir zamanın o büyük şahsı neslen Ali Bey'ten olacak. Biz nur şakirtleri ancak manevi Ali Bey'ten sayılabiliriz. Hem nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek şan u şeref kazanmak olmaz nurdaki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakma kendimi mecbur bilirim denmektedir diye kararnamede yazdıkları ve yine kararnamede 22. ve 3. sayfasında kusurunu bilmek fakr ve aczini anlamak tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bir icare aciz kusurlu görüyorum o halde bütün halk beni metlü sena etse, beni inandıramazlar ki iyiyim. Sahibi kemalim, sizi bütün bütün kaçırmamak için, üçüncü hakiki şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak inayetiyle en edna bir nefer gibi, bu şahsımı esrar-ı istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ fıkrasını kararname yazdığı halde beni başka bir zatların medhiyle ve Risale-i Nur ile büyük bir hidayet edici vasfını vermekle beni suçlu yapanlar elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müstahak olurlar. 7.'si biz ve umum Nur risaleleri Denizli ve Ankara Ağır Cezalarının ve Temyiz Mahkemelerinin ittifakı ile ettiğimiz ve umum risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri ve temyizin bozma kararında denizli beraatında faraza bir hata dahi olsa o beraat ve hüküm kat'iyet kesbetmiş, daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde, ben emirdağında üç sene münzevi ve iki-üç terzi çırağı nöbetle bana hizmet ve pek nadir olarak beş-on dakika bazı dindar zatlardan başka zaruret olmadan konuşmayan, ve tek bir yere nurlara teşvik için haftada bir tek mektuptan başka göndermeyen ve kendi müftü kardeşine üç senede üç mektuptan başka yazmayan ve yirmi otuz seneden beri devam eden telifini bırakan, yalnız bütün ehli Kur'an ve imana menfaatli yirmi sayferik iki nükte, biri Kur'an'daki tekrarların hikmetini, diğeri melekler hakkında bazı meselelerden başka hiçbir risale daha telif etmeyen, Yalnız mahkemelerin iade ettikleri risalelerin büyük mecmualar yapılmasına ve eski harf ile tab edilen Ayetül Kübra'nın 500 nüshası mahkeme tarafından bize teslim edildiğinden ve teksir makinası resmen yasak olmadığından âlem-i İslam'ın istifadesi fikriyle kardeşlerime Neşric'in teksirine izin vererek onların tahsihleriyle meşgul olan ve kat'ien hiçbir siyasetle alakadar olmayan ve memleketine gitmek için resmen izin verildiği halde bütün menfilere muhalif olarak dünyaya ve siyasete karışmamak için sıkıntılı bir gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hakkında bu üçüncü iddianamedeki asılsız isnatlar ve yalan bahisler ve yanlış manalar ile o adamı suçlu yapmaya çalışan da şimdilik söylemeyeceğim dehşetli iki mana hükmettiğini bu 20 ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim, kabir ve sakar yeter. mahkeme kübraya havale ediyorum. 8. Beşinci şu'a, iki sene Denizli ve Ankara mahkemelerinin ellerinde kalıp, sonra bize iade ettiklerinden, Denizli mahkemesinde beraatımızı netice veren müdafatımla beraber, sirac Nur'un ahirinde yazılmış. Gerçi evvelce mahrem tutuyorduk. Fakat madem mahkemeler onu teşhir edip beraetle bize iade ettiler, demek bir zararı yoktur diye teksirine izin verdim. Ve o beşinci şuanın aslı, otuz kırk sene evvel yazılmış müteşabih hadislerdir. Fakat ümmette, eskiden beri intişar eden bir kısmına, gerçi bazı ehli hadis bir zafiyet isnat etmişler fakat zahiri manaları medarı itiraz olmasından, sırf ehli imanı şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde, bir zaman sonra onun harika tevillerinin bir kısmı gözlere göründüğü için, biz onu mahrem tuttuk, ta yanlış mana verilmesin. Sonra, müteaddit mahkemeler onu tetkik edip, teşhirine sebep olmakla beraber, bize iade ettikleri halde, şimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak, ne kadar adaletten, haktan, insaftan uzak olduğunu, bizi kanaat vicdaniye ile mahkum edenlerin vicdanlarına ve onları dahi mahkeme-i kübraya havale ederek, hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Dokuzuncusu, çok mühimdir, fakat bizi mahkum edenlerin Risale-i nuru u hatırı için, onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. Onuncusu, kuvvetli ve ehemmiyetlidir. Fakat yine onlara küstürmemek niyetiyle şimdilik yazmadım. Haşiye: Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam mucize-i kübra-i Miracı ile cin ve inse ve meleklere nübüvvetini gösterdiği ve müşrikine ve münafıklara karşı erkan-ı imaniyenin kutbu olan zatı ı Zülcelali cenneti ve cehennemi bizzat gözüyle müşahede edip Muhammedül Emin ismiyle müsemma olan zatı ı Mübarekiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve Haşri ve Mahkemeyi Kübra'yı bütün cin ve inse haber verdiği gibi Risale-i Nur da Haşir'deki Mahkemeyi Kübra'ya bir arzuhal olan bu risaleyle bu asrın imani itikadi olan istinat noktaları sarsıldığından şek ve şüpheye düşen ehli imana ve ehli vukufa ve ehli hakimlere Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve adaletini Mahkemeyi Kübra'yı ve Haşiri alemi gaybı alemi şehadete getirip kat'iyen asla şek ve şüphe olmayacak derecede dalalete küfrü mutlaka düşenlere cehennemi ve ehli imana da cenneti bu dünyada gözlere göstermiştir. Bütün nev'i beşere imanı tahkiki hakkal yakin ispat etmiştir. Cenab-ı Hak Risale-i Nur müellifi üstadımızdan ebediyen razı olsun. Amin. Küçük Ali